Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin Edebiyatı'nda e, Alper Canıgüz'le e, ikinci programımızı e, yapacağız bugün. Bugünkü programımızın e, kitapları Alper Kamu kitapları. Şimdilik iki tane ama herhalde devam edecek gibi duruyor ileriki yıllarda. E, daha çok onlardan bahsedeceğiz. Ben e, yine e, yazarımızı tanıtarak... Ee, başlıyorum Alper Canıgüz 1969 yılında İstanbul'da doğmuştur okuma sevgisini babasına yazma tutkusunu, müzik kabiliyetinin olmayışına borçludur. Kahkahalarla ağlatan ve hıçkırıklarla güldüren kitapların yazarı olarak anılmayı isteyen Canıgüz, politik açıdan kendisini narsisizme yakın bulmaktadır. İlk romanı Tatlı Rüyalar, Psikoabsürt Romantik Komedi alt başlığıyla 2000 yılında yayınlandı. İkinci romanı, ilk Alper Kamu romanı olan Oğullar ve Rencide Ruhlar 2004 yılında, Gizli Ajans 2008 yılında ve e, ikinci Alper Kamu kitabı olan Cehennem Çiçeği 2013 yılında yayınlandı. Hoş geldin tekrar Hoş Alper. Tabii ilk şeyle başlamak lazım sanırım. Alper Kamu, Albert Kamu hmm. hikayesi. Bu muhtemelen daha önce de bu konuda çok, çok. konuşmuşsundur. Ama burada da konuşmak e, zorundayız Alper Kamular olduğu için. Albert Kamu ve Alper Kamu ile başlayalım o zaman. Yani işte çok e, doğrudan bir e, referans. Küçük bir varoluşçu olarak değerlendirebiliyorum ben. Hı hı. Bu e, karakteri. E, yani bu ismi koyma hikayem de şeydir. Hakikaten Murat Mentes sağ olsun. Ben başka bir isim kullanmıştım. Hı. Onun nedeni... Neydi isim? Bilmemizin sakıncası. İnşallah onu söylemeyeyim. Eksiyore söylerim. <gülüyor> çok alakasıydım. Mesela geçen Murat'la konuştuk. O hala hatırlıyor. Hı. Kör 11 on bir yıl geçti. <gülüyor> ya Alper Kamu benim aklıma gelmişti ama e, benim adımla Alper diye kullanmak istemiyordum. Bir de böyle fazla göstermeci bir tarafım var. Hani isim şakası hmm. falan gibi e, düşünüyorum. Otobiyografik okumasını istemiyordum. O yüzden hmm. uzak duruyordum ama demek ki içimden bir şey hani dürtüyormuş. Murat Benteş'e söyledim ya böyle bir isim var aklımda ama kullansam mı falan. Ölümü göre o ismi kullanmazsa o isim olacak falan. Ben de hani kullandım. Ee, Hı -hı. O şekilde e, şey yani Hatta kendimi de şöyle ikna ettim. Bu çocuğun adı Alper Kamu değilse bile birinci teki şahsı hikaye. Hı -hı. Bize bu numarayı yapabilir bu çocuk. Kendini evet. böyle tanıtabilir diye evet. düşünerek Hı -hı. ikna ettim kendimi. Evet. Şimdi arada biraz e, şeyden de konuştuk. 5 e, yaşında bir çocuk hı hı. kahramanımız ve zaten kitapların her ikisinin de kapağında arkasında dünyanın en küçük, en genç dedektifi olarak hı hı. geçiyor Alper, e, Alper Kamu. E, Almanya'da çok iyi bir eleştiri aldığından ...bahsetmiştin. Ee, Vallahi o önemli... Almanya'dan Fransa'da çok evet. sevildi. Evet Fransa'da hikayeler. da. Hı -hı. Biraz oradaki yansımaları ilginç aslında Türkiye ile karşılaştırıldığında biraz bahsedebilirsen aslında iyi olur, bilir. Valla yani normal bir şaşkınlıkla karşılanıyor tabii ama Hı -hı. onlar çabuk atlatıyorlar. Hı -hı. <gülüyor> o şoku değil. Ya çünkü artık yani bunlar sonuçta her iki Alper Kamu hikayesi de diğerlerine göre daha fazla şey konvansiyonel polisiye e, ...yapısını kullanır. Hı hı. Yani onun kurallarına tamamen riayet eder. Ama e, aslında... ...biraz da kötüye kullanır o hı hı. paradigma. Yani derde polisi olması değildir. Hı hı. Ama muhakkak ki her hikayenin... E, ...bir polisi ekseni... ...mevcut. Bir de ailevi. Yani hı hı. Bir adli, bir ailevi... Onu ...meseleyle evet, uğraşır ailevi. her zaman. Evet, onu, Alper evet, Kamu. Cidden. İki doğrultuda yani... Bunun ...beş yaşında olmasının iki doğrultuda bir anlamı var. E, bir tanesi... ...e... Psikanalist hikayeleri gibidir aslında bunlar. Yani ser, Polisiyeler öyledir zaten. Polisiyelerle psikanalist arasında... E, ...büyük bir şey vardır. Benzerlik vardır. Belki zaten Freud... Yani ...mitolojiden çok esinlendiği için... E, hı hı. ...öyle olması da normal. Yani serbest çağrışım gibi bir şeyle başlar. Sonra bağlantılar yavaş yavaş kurulur. E, yani psikanalistin ve... E, ...yazarın bildiği bir şey vardır. Bunu okura ya da hastaya diyelim psikanalist süreci için... ...yavaş yavaş ipuçlarını verir. En sonunda katarsis oluşur. Ve en sonunda kopuş gerçekleşir. Beş yaş e, çok kritik bir yaş. Yani Oedipus kompleksi yaşıdır. Ve Freud'a göre bütün... E, ...nevrozlarımızın, işte saplantılarımızın... ...artık oluştuğu çağdır. O yüzden işte Rencide ruhların... ...ilk cümlesi. Beş yaş insanı... ...en olgun çağdır. Sonra çürme şey. başlar. Direkt buna... ...referanslıdır. E, polisiye, yani bunun dışında bir de... ...artık polisiye edebiyatta... ...zaten baştan bir... Ee, ...okur yazar arasında bir anlaşma vardır. Yani bak, durum yani bu. Mi? Evet, bir kabul, ön kabullere Hı -hı. dayanır. Yani şimdi, ya mesela kedi dedektif var değil mi? Akif Birinci'nin yaptığı. Veya Felide. Bustes Domeskin işte, yani Borges'le Casares'in ortak yaptığı. Don Isidro parodiye, beş bilmece miydi? Altı evet, mi bilmece miydi? Evet, beş. Beş. Mesela orada da, yani adında parodi vardır. Hı -hı. Artık polise ediviyat bulurarak ya da... ...Eduardo Mendoza'nın deli dedektifi vardır. Yani o anlamda zaten polisi, faridemiz buralara geldi. Ee, çoktan geldi. İşte ben de burada bunlar gibi bir karakter. Beş yaşında karakteri kullanmak iyi, amaçlarıma uygun buldum. Hı hı. Şimdi bu yine Almanya-Fransa ilişkisine dönecek Fransa'da bu tabii daha bir herhalde hoş çevreliğinde Alp'a özellikle evet, Kamü'den evet. dolayı. Çok böyle Ayrıca sevgiyle yaklaştılar. Şeydi. Bir de bu oğullar ve ruhların yani bölümlerin isimlerine baktığımızda olmak ve de olmamak. Ya ne güzel komşumuzdun sen Hicabi amca, ilahi adalet, ömürsün, ofisteki sosyopat, serin devlet. Hmm. Ee, burada da hem kelime oyunları yaparak mevcut durumla oynamak biraz hani parodinin dışında e, Alper Kamu'nun o beş yaşında olmasına gönderme yapar bir e, şey de var. işte Alper Kamu'nun düşünceleri. Bu ikinci kitapta kullanmadığım biri var Öztürk babasının evet, e, evet, evet. babasının çocukluk Çocuk, arkadaşı ve arkadaşı. E, onunla işte ilk kitapta Oğullar verenciler Ruhlar'da uzun bir konuşma bölümü var evet, aslında evet. Alper Kamu'nun. E, o neredeyse bütün bu bölümlerdeki işte kelime oyunlarını da birleştiren bir bölüm gibi gelmişti bana. Çünkü hem işte kendi içinde bir konuşma, birinci altında, geçen bölüm, altında zaten. geçen bölüm. Niye yok Cehennem Çiçeği'nde? Ya yani onu bilerek mi çıkardın? Ya yani şöyle e, lüzum yoktu. Hı hı. Yani ilk hikayede artık görevini tamamlamış ve ayrılmıştır. Fakat yine aile bir mesele hı hı. ilkinde olduğundan bile daha aslında yaralayıcı bir şekilde sonuçlanır. Yani bu evet. yani şey yapayım yani sonu e, şey söylemeyeyim. Hani hı hı. ama yani amcasıyla olan ilişkisi hı hı. E, bir şekilde yine çok benzer yerlere gider. Hı hı. E, ama şey... Yani ilkinde biraz daha stilize bir psikanalize oyunudur o. Hı hı. Yani nasıl bilinçaltına çözülüyorsa yani hı hı. terapi süreci diyeyim hı hı. orada da cinayetin çözümünü aslında ailevi hikayeyle polisin birleştiği bir bilinçaltsal mekanizmayla çözer ve okula birazcık birazcık e, zor bir bölüm olduğunu da biliyorum Çok onu. Çok zor evet ee, gerçekten zor bir bölüm. Hakikaten hı hı biraz bilinç akışıyla o bilinçaltısal hı hı. hayat yani çünkü da normal yani rüyalar nasıl karışıklı anlatamazsınız o o anlamda bilinçli e, aldığım bir riskti diyeyim. Evet. E, benim kafamda tamamdır. Yani karşılığını böyle buluyordu. Hı hı. E, o yüzden de yaptım. İkincisinde gerekmedi. Hı hı. Belki sonra gerekebilir mi? Üç <gülüyor> dört. Yani, yani şöyle edersen. olabilir mesela. Hani dediğim gibi hikayenin derdiyle ilgili bir şey. Hı hı. Yani şu da olabilirdi. Bu çocuk Dadaist şiir yazıyordur. Rastgele hı hı. işte dergiden ben sözcükler keser. Oradan işte şiirler oluşuyordur. Bir anda alakasız gördüğünüz şey öyle bir şiir hı hı. ortaya çıkar ki işte e, esrarın çözümüne şey yapabilir, ışık hı hı. tutabilir gibi bir şey olabilir mesela. Hı hı. Anladım kendi içine tamamen hikayenin gerekliliğine göre. Şimdi biraz da bu aile meselesine hmm. e, odaklanmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü her iki kitapta da aslında e, hiçbirbirine uygun anne ve babanın çocuğu değil. Hmm. Alper Kamu. İşte babası belirli bir yaştan sonra evlenmesi gerektiği düşünüldüğü için kendisinde bir kadın bulunmuş. Biraz annesi evet, de öyle aslında. Annesi de öyle. Baba daha şey anneye göre entelektüel. Zaten babayla hmm. ilişkileri son derece iyi ki diğer romanlarda da var bu baba ve oğul arasındaki hmm. yakın ilişki. E, babanın oğula daha yakın olması. Hatta bu e, Cehennem Çiçeği'nde babanın e, hüzünlü bir hikaye anlat dediğinde karanfil kız hmm. hikayesini hmm. anlattığında da doğrudan. Baba kız ilişkisi. Evet baba kız ilişkisi. Hmm. Bu da mı psikanalizle ilgili bir şey? bu baba figürü özellikle ailedeki e, e, Tabii yani zaten bütün psikoz bunun üzerine kuruldu yani anne babayla olan mesleyan üzerine kuruldu e bir de hakikaten şey sonuçta yani hep beş yaşında kal kalmasının bir nedeni de aslında zamanı durdurmaya dönük irrasyonel bir Hı -hı. E, şeydir gayrettir Evet. Şey, yatağın altına saklanıp orada mesela kendi hmm. iç konuşmasını hmm. yapması evet. ve yatağın yani Her seferinde yatağın altına girip Orada hayaller, hayaller kuruyor, yani. kuruyor Hatta galiba bir yerde şey de diyordu hani anne rahmine dönmek gibi, gibi Orada evet, bir tabii. şey var Fakat yine de şey diye düşündüm ben mesela okurken e, Yani çok erillik demek istemiyorum da Bu kadar böyle e, bu Alper Kamu hikayelerinde e, Bu kadınlarla ilgili şey çok silik yani annesi de çok silik. Yani çok silik kadınlar. Bilerek hep arka planda tutulmuş. Ya böyle mesela hmm. bu Beşiktaş'taki meyhane... ...olay işte oradaki mahalle... Hmm. ...çocukların... ...yani her şey böyle erkek ilişkileri üzerine koymuş. Cevamdan şey için geçer değil bence bu söylediğiniz. Ee, yani orada karakter bakıcısı... Hmm. ...Feria teyzesi... Hatice e, abla. Yani Hatice abla onlar... Hatice abla biraz şey ama yani... E, ...marjinal yine o yalanlarla... ...aslında hiç ona söylemediği bir gerçeklikle ama... ...tabii, he... onda bir şeyi var... ...veya o ferya bambaşka yerden bir kadın... ...o anlamda... ...hani... E, ...kadınların varlığı... ...cehennem şeyinde özellikle diğerlerine göre daha yoğundur... ...ya aslında varlıktan değil de e, zaten evet şeyde varlık olarak da çok az da ilk kitapta oğullar verenci de ruhlarda işte Tabii burada Feriha. zaten 4 karakter 4'ü evet, erkektir. 4'ü de erkek. <gülüyor> cehennem çiçeğinde yine de kadınlar var ama böyle şey değil. Hani artık mesela biz Cehennem çiçeğinde şeyi biliyoruz. Bir kadın olması lazım. Hani bu çocuk evde tek başına burada biri olması lazım. <gülüyor> ...bir bakıcının oraya e, gelmesi gerekiyor. Onun da kadın olması tabii ki hani şey... ...gerçi erkek de olabilir da, ama yine de bir şey rastlanan de. bir şeydi. Yani bahsetmek istediğim şey şöyle bir şey... ...buradaki kadınlar da şey gibi... ...mütehakkim ve daha böyle eril tarafları öne çıkarılmış kadın... ...ya çok kadın gibi değiller bir tanesi işte katil... de hmm. zaten hani bir sadece onu kadın gibi gördüğünde... ...o kendisi de şaşırıyor zaten çocuk... ...ha ben işte havuza gidiyorsak bikini giyerim falan... Mesela hepsini şaşırtıyor. İşte Tekin'i diyor bak hmm. şey yapıyorsun falan. Hmm. Hani biz at kitabın içinde de buna dair karakterlerden birisi hemen... hani ...orada bir aa falan. Hani bunun bir kadın gibi göründüğü yani sahne sebebi şey. Sebebi bambaşka biliyorsunuz. Hı -hı. Yani muhafazakar bir yerden geliyor, evet, başı evet. örtülü ve o yüzden hayret ediyorlar. Hı -hı. Yoksa aa sen kadın mıydın diye hayret etmiyorlar. Hani... Yok yok yani <gülüyor> şey anlamında... E, ...demek istediğim... E, ...kadınların ortaya ıı, çıkışları ve ıı, bulundukları şey çok bana kadınca gelmedi. Yani Hı -hı. kadınların çok genel geçer ve hani daha bariz işte mütehakkim ya da işte aşık olunmuş aslında gerçeği Hı -hı. söyleyecek. Daha ıı, nasıl ıı, anlatayım karikatürize edilmiş... Hı -hı. Gibi. Yani tabii Hatice için bunu çok söyleyemem çünkü Hatice'nin hikayesi biraz daha farklı. Hmm. Hatice ablanın en azından benim hani hmm. e, gördüğüm böyle bir şeydi ama bu şeyde e, sakil durmuyor. Yani Alper Kamu'nun gözünden biz gördüğümüz hmm. için her şeyi o öyle görüyor. O öyle gördüğü için de hmm. hani onun gözünde bize hissettirilen şey böyle hmm. gibi yani bu onu düşünmüştüm kitapları okurken... Aynen. ...ama ben öyle olmadığını <gülüyor> söylüyoruz. Yani en azından cehennem şeyini... Ee, şimdi yine e, ikinci bölüme geçmeden önce... ...bir şarkı çalıyoruz. Alper Camuler için ne çalalım? Valla e, psikodelik çocuk... E, yani şey bak, Fransa çıkan eleştilerden bir şeydi o da hoşuma gitti. E, Pıtırcı'nın psikodelik versiyonu yazmış bir tanesi. <gülüyor> kötü Nikolas'tı yani... <gülüyor> Aslında hoş da bir şey. Psikodelik, pıtırcık, e, fayruz, derin bulut dinleyebiliriz belki. Saklambaç.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 Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında Alper Canıgüz ile birlikte konuşmaya ve Alper Kamu'yu konuşmaya devam ediyoruz. Ee, her iki Alper Kamu kitabının ve daha önceki kitapların da yine e, yani ortak özelliklerinden birisi bu popüler kültür. Aslında çok da popüler kültür demek değildi işte bu sinema... E, müzik ya da işte eski e, birçok şeye eski yeni hatta birçok şey işte en azından burada Erkin ve Koray var mesela şeyde. Hani birçok bildiğimiz da, evet. e, aşina olduğumuz e, isimler ve e, hikayeler e, kitaplarda ortaya çıkıyor. Bunları bilerek mi yapıyorsun? Yani mesela bu Erkin ve Koray hani bu kesinlikle birlikte çekilmiş işte Erkin ve Koray. E, e, hani, Erkin da, ve, ve Koray. çok oldu ben yazdığında da yani böyle şeylere suyunu çıkarmamak gerektiğini düşünüyorum hı hı. ama hayatımızda da bu tip tatlı tesadüfler olur yani birbirimize anlatırız İşte o hikayede söylüyordu ya garip ama kendi erkin ve koral olarak tanıtan iki tane delikanlı hani diyor. böyle şeyleri biz hayatımızda yaşıyoruz ve e, bunları mesela birbirimize anlatıyoruz hı hı. böyle bir şeyin hikayelerde denk geliyor olması aslında gerçek dışı gözüken bu taraf ona daha gerçekçi kılan bir şey benim o ...çok sık söylediğim bir şeydir, karakterler en inandırıcı tarafını, en gerçek dışı tarafından alır diye. Hı -hı. Hani yani böyle bir şey yokmuş gibi davranmak aslında... E, ...onu daha steril, hikayeleri daha steril hale getiren bir şey. O yüzden evet yani iki tane delikanlı Erkin ve Koray adını taşıyan... E, ...işte rakçı iki gencin olması enteresan acaba Böyle bir şeyle karşılaştığınız zaman siz bunu arkadaşınıza söyleyebilirsiniz... Bu da evet. denk geldiği zaman ben de onun gerçekliği Unutulmaz. içinde evet. söylüyorum. Ama dediğim gibi çok fazla suyunu çıkarmak gerekir. Yani tesadüfü tadında bırakmak lazım. Tabii bir de e, yine şey var bu tabii polisiyenin e, konvansiyelleri, konvansiyellerinden konuşmuştuk ama bu her ikisinde de e, hikayeler anlatma işte çok fazla şahıs kadrosu yani mesela bu kapalı oda hikayesi kapalı oda muammaz dediğimiz şeyde de e, ...karakterler vardır ama çoğu daha siliktir. Burada şey var, yani Alper Canıgüz'ün en azından Alper Camus'un anlattığı kitaplarda... ...karakterlerin e, hiçbirisi arkada kalmıyor. Yani hepsinin bir hikayesi var, hepsinin baskın olduğu bir yer var. Hepsini üzerine düşünüyor Alper Kamu yani Hı -hı. onları bir getiriyor bizim gözümüzün önüne... ...biz onları düşünüyoruz, konuşuyoruz ve... E, senin yaptığın e, yani polisiye yapıdaki e, özelliklerden birisinin de bu olduğunu düşündüm ben. En azından Türkiye'deki yazılan polisiyelere yani bakıldığında. Polisiyenin ötesine ben bir cümlelik e, rolü diyelim evet, olan ha. bir kişiyi dahi mümkün merkezli karakter haline evet, getirmeye çalışıyorum. Yani o lafı söylemeye vesile e, olarak kalıyorsa orada yanlış bir şey yaptığım hissini taşırım açıkçası. O zaten benim daha ziyade Hı -hı. Yani ben bireyden çıkan bir yazarı oldum. O yüzden benim için hani... Mutlak öneme e, sahiptir. Hakikaten orada bir karakterle karşı karşıya olmak. Ee, şimdi çok az bir zamanımız Hı -hı. kaldı ama en son bir de e, şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi beş yaşında bir çocuğun hikayesini anlatıyor olmak bize aslında hiç büyümeyecek bir çocuğu anlatmak Hı -hı. demek. Hı -hı. Yani biz bunun hiç büyümeyeceğini biliyoruz. Neden büyümeyecek Ha, onun cevabı hikayelerin içinde orada okurla e, hikayenin arasına girmek istemem. Peki tamam o yüzden <gülüyor> eğer bu çocuk neden büyümek istemiyor e, öğrenmek istiyorsanız diyelim e, sizi Alper Kamu kitaplarıyla baş başa bırakmaya davet etmeden önce yine e, yazarımızın e, bizim için okuduğu bir bölümle e, size veda edeceğiz. Nereden okuyacağız bugün? Valla e, belki bu son sorunuza biraz ışık tutabilir diye e, düşünüyorum e, hikayenin sonunu okuyayım ne güzel ee... um, hoşça kalın görüşmek üzere pazarla açık değilse ruhum şeytan beş para vermeyeceğindendir çünkü ben Alper Kamu gösterişli bir yalan insanlığın kara yazgısına vurulmuş lanetli bir mühürden başka bir şey değilim devinimin olduğu yerde ışık Işığın olduğu yerde kaçınılmaz biçimde gölge vardır. Hayat ışıkla mümkünse de hayatın anlamı gölgelerde saklı durur. Zamanın ölü doğmuş çocuklarını görürsünüz karaltıların içinde. Sözcükler, suskunluklar, şarkılar, ağıtlar, yeminler, ihanetler, kahkahalar, gözyaşları, sevinçler, hayal kırıklıkları ve yüzler. En çok da yüzler. Neden söz ettiğimi biliyorsunuz. Bütün aşklar küllenir, bütün babalar ölür, bütün hikayeler biter. Birinin yıkıntıların nöbetini tutması gerekir. İşte o yüzden biri hariç bütün çocuklar büyür. Gölgesini kaybeden insan gölgenin kendisine dönüşür.